976, numaralı konu, Hazreti Peygamberin bazı hanımlarıyla şakalaşması, evet, bir kişi İbni Abbas'a, Rasulullah hanımlarıyla şakalaşır mıydı, diye sordu, o da, evet dedi, onun şakası nasıldı, diye sorunca, İbni Abbas, Hz. Peygamber hanımlarından birisine geniş bir elbise giydirerek, onu giy, Allah'a hamdet, elbiseni gelinler gibi yerde sürü, diye şaka yaptı, dedi.